Kıymetli arkadaşlar, bugün günlerden 11 Temmuz. Benim de tarihler çok aklımda kalmaz. Allah'tan sosyal medya var. Serebrenisa katliamının da 25. yıl dönümüymüş. Bütün şehitlerimize, başta tabii onların hatırına bugün Bosna-Hersek şehitleri olmak üzere... Yani son 200 yıldır verdiğimiz bütün şehitlere sonra bedir Uhud'dan bugüne kadar verdiğimiz bütün şehitlere rahmet olsun ee, Allah Teala şehadetlerini kabul etsin Eğer varsa bilmediğimiz işte niyetlerinde ve o şehadet ile karşı karşıya kaldıklarında yaptıkları bir yanlış bir eksik yüzünden. Onları şehitler listesinden çıkarmasın Rabbimiz. Yaşadıkları e, dehşete versin. Başlarına gelenleri. Geride kalanlara sabırlar ihsan etsin. E, memleketimiz e, şehitler toprağı arkadaşlar. E, bütün İslam dünyası öyle. E, ama bilhassa bizim memleketimiz. E, yani şehadet Övülen bir şeydir. Çocukluktan itibaren dualarımızda vardır. Şehit mertebesinde gitmek isteriz. E, ama devamlı şehitler verecek şekilde de yaşamamamız gerekir. Yani güvenlik insanın en temel ihtiyacıdır. allah Teala İslam memleketlerini e, nerede ezanlı Muhammediler okunuyorsa dünyanın en ücra köşesinin dahi e, güvenlik, esenlik, bereket e, ülkesi eylesin inşallah. E, artık işte dün de ben posta yazdım. Artık e, çok daha kuvvetli e, dualar, çok daha büyük dualar yapmak istiyorum. Çünkü e, ömrümüzde görmeyiz biz. Artık bu düzen böyle gider dediğimiz pek çok şeyin değiştiğini gördük. E, çok kısa zamanda bir insan ömrünün içerisinde... <gülüyor> Dün mesela işte Ayasofya'nın şiar oluşundan bahsederken tefsir okumamızda bu adreste. E, hatta bazıları diyor ki hocam haberiniz mi vardı? Nereden haberim olacak arkadaşlar? Ben de sizin gibi bir vatandaşım. Efendim Bir baktık ki Ayasofya'nın ibadete açılması kararı çıkmış. Allah e, daim etsin. Herhangi bir aksaklıkla karşılaştırmasın. Efendim e, Neler neler oldu? Yani detaylara girmiyoruz. Konumuzda değil zaten. Nereden Nereye geldik, neler yaşadık biz? Bu hikayelerin de anlatılması lazım arkadaşlar. Yaşadığım, benim yaşı benim bana yakın olanlar ve benden büyük olanlar yaşadıkları hikayeleri, çocuklarına, torunlarına, çevrelerine, etraflarına tabii ki bıktırmadan yani, tabii ki of gene başladı dedirtmeden ee, anlatmak lazım arkadaşlar. Çünkü ee, bu hikayeleri anlatmadığımızda Gerçekten dünya böyle her yer güllük gülüstanlıktı ve hep böyleydi. Ve işte şunumuz eksik, bunumuz eksik demeye başlıyoruz. Bizim babalarımız, dedelerimiz, babaannelerimiz bize kendilerinden öncekilerin hikayelerini ve kendi hikayelerini çok güzel bir şekilde aktardılar. Tabii bugün... Onlar kadar şanslı değiliz biz, biraz daha zor aktarma konusundaki işimiz çünkü e, biz hazır kulaklardık, yani dinlemek istiyorduk gerçekten. Ve ben çok iyi hatırlıyorum yani çok küçük bir çocukken böyle büyüklerin meclislerinde kenarda oturup onların anlattıklarını işte politikadan mı konuşuyorlar, ekonomiden mi konuşuyorlar yani bizim ailemiz düzeyinde işte e, avamiyi bir şekilde e, bile olsa. Dinlemeyi çok severdim onların hikayelerini. Yani işte babam rahmetlinin e, diyelim ki işte en bariz hatırası oydu. Yani nasıl diyeyim en yürek yakan. Hatırası, işte rahmetli Menderes'i idam edilirken yaşadıklarını, o anda yaşadıklarını anlatması. Ee, ve bunu anlatırken babam çok vakur ve böyle dik bir insandı. Yani onu anlatırken ağlayarak anlatması. Mesela bunların bizim üzerimizde çok büyük tesiri olmuştur arkadaşlar. Ee, hatıralarımızı, büyüklerimizi, bizden öncekilerin yaşadıklarını... Tabii ki böyle sadece gelin size şunu anlatacağım diyerek değil yani bunların filmlerini yaparak, bunların tiyatrolarını yaparak, bunların müzikallerini yaparak, bunların romanlarını yazarak, hikayelerini yazarak, destanlarını yazarak. Ee, onu da tabii ağlak bir dille değil yani çok sanatsal, çok etkili bir üslupla. Öyle bir yapmalıyız ki mesela diyelim ki bir Bosna filmi veya işte bir Ayasofya filmi öyle olmalı ki herkes izlemeli yani hani cami olmasına katılsın katılmasın hani herkesin izleyebileceği bir film yapmalıyız inşallah yani ben artık ümit varım hani bazı duaları yani bu dua ediyoruz ama olur mu, olmaz mı, biz görür müyüz, görmez miyiz? Hani ben hep şöyle dua ederdim yani. Ya Rabbi biz görmeyiz ama bari çorbada tuzumuz olsun, bari o yolda bizim de bir emeğimiz olsun derdim. Ee, bazı dileklerim, temennilerim vardı. Ahirete bırakmıştım mesela onları. Yani kendimle ilgili değil, sosyal hayatla ilgili. Ee, ve o ahirete bıraktığım temennilerin aynen yani tarif ettiğim şekilde... Arkadaşlar şimdi burada söylemeyeceğim tabii. E, gerçekleştiğini gördüm yani. Dünyada gözlerimle gördüm. Onun için e, Cenab-ı Hak e, bizim bilmediğimiz... Hani o latiftir biliyorsunuz Esma-i Cenab-ı Hakk'ın her bir ismi, Rabbimizin her bir ismi bize onu çeşitli yönlerden tanıtır. Latif oluşu da hiç kimsenin aklının sırrının ermeyeceği yollardan nimetlerini kullarına ulaştırması demektir. Yani vehhaptan, razzaktan farklı olarak latif böyle hayal edemeyeceğiniz, aklınıza gelmeyecek şekilde bir şeyin gerçekleşmesi demektir. Efendim, dolayısıyla biz Rabbimizin lütfuna duacıyız, lütfuna muhtaçız ve iman ediyoruz. Onun latif oluşuna iman ediyoruz. Onun için imkansız hiçbir şey yoktur. Biz Rabbimize haşa acziyet atfettiğimiz için değil, kendimizde acziyet gördüğümüz için, biz görmeyiz diyorduk. Yani biz o kadar aciziz, o kadar işte zavallıyız, o kadar parçalanmışız, dağılmışız, o kadar kuvvet kaybetmişiz ki hani biz görmeyiz yani bazı şeyleri diyorduk ama e, Allah isterse efendim kim bilir içimizdeki hangi e, teslimiyeti daha kuvvetli olanlar e, Allah'a olan güveni tevekkülü daha kuvvetli olanlar hürmetine Rabbimiz bize de gösterdi bazı şeyleri inşallah daha çoğunu da gösterir Rabbim e, ve bütün şehitlerimize rahmet olsun geride kalanlara Cenab-ı Hak Hayatlarında kolaylık versin, soylarından, soplarından o kaybettiklerini onlara unutturacak güzel insanlar inşallah, unut, unutulmaz da yani aratmayacak güzel insanlar yetiştirmelerini nasip etsin, yetişmelerini nasip etsin inşallah Rabbimiz. Ee, bir de arkadaşlar imkan bulduğunuz zaman seyahat edin, yani Bosna'ya gidin. E, oradaki işte Ali Elzebbekoviç'in de metfun bulunduğu o kabristan'a işte şehitleri, o toprakları, e, efendim böyle her köşesinden yeşillik fışkıran, sular fışkıran o bereketli coğrafyayı ve diğer bütün İslam dünyasını yapabildiğiniz kadar gezin arkadaşlar. Falan otelde bir hafta on gün için kalacağınız bir, tabii şu pandemiden sonra yani falan otelde bir hafta on günde harcayacağınız parayla Balkanları dolaşabilirsiniz yani. Veya ne bileyim bir başka İslam coğrafyasının bir köşesini dolaşabilirsiniz. İnşallah yeni nesil bu konuda daha bilinçli olur inşallah. Öyle ümit edelim. Dünya Allah'ın her yerindeki Müslümanları tanımak, farklı yaşantıları tanımak arkadaşlar. Bunlar bizim ufkumuzu açan şeyler, görüşümüzü genişleten şeyler. Mesela tarihi de, tarihi de okumak, tarihi metinleri de okumak. Eski tartışmaları, şimdi ben okuyorum, Katip Çelebi'nin bir kitabından. O kadar etkilendim ki, yani konumuzla ilgili değil ama müsaadeniz olursa sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Katip Çelebi kendi devrindeki e, tartışmalı bazı konuları anlatıyor. Mesela bu bizim de çok yaşadığımız bir şey. İşte şöyle mi örtülecek, başörtü böyle mi örtülecek? İşte şu namaz şöyle mi kılınacak? Eller şuraya mı konacak, buraya mı konacak? İşte herkes birbirini ikaz ediyor. E, bazı tartışmalı konular var. Yani ee, şöyle de içtihat edenler olmuş, böyle de içtihat edenler olmuş. O konuda ne yapılacak? Ve aksini yapanları reddeden, kendi görüşünün aksine davrananları reddeden, onları şiddetle ikaz eden, ağır bir dille ikaz eden ve itham eden, Kardeşlerimiz var. Bunlar yeni bir şey değil. Yani Çünkü bizim naslarımızın, nas dediğim şey dini metinleri kastediyorum, Kur'an ve sünneti. Bizim naslarımızın tabiatı ihtilafa müsait arkadaşlar. Daha Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken eee sahabe farklı görüşlerde olabilmiş, peygamberimizin olmadığı yerlerde. Yani efendimizin غıyabında ya o hayatta ama o anda sorma imkanları yok. Yolculuktalar veya başka bir yerdeler. aralarında ihtilaf çıkmış yani. Birisi bir o aynı hadisi Aynı ifadeyi, birisi şöyle yorumlamış, birisi böyle yorumlamış. Diyeceksiniz ki o zaman biz neye göre yapacağız? Tabii konumuz o değil. Eğer bu konuyu merak ediyorsanız, fıkıh usulüne dair çok ciddi eğitim videoları var. İzleyebilirsiniz. Yani elinize kağıdı kalemi alın, kitapları açın, okuyun ve sonra da oradan oturun o hocaları dinleyin. Çok üst düzey tartışmalar tabii bunlar. Peki bu, ben bunu yapamam diyorsanız o zaman şunu bilin ki arkadaşlar sizin görüşünüzün, sizin hayat tarzınızın, e, sizin anlayışınızın e, dışında veya işte çok çok dışını söylemiyorum. Tabii ki bir sınır var. Efendim o sınırlar içerisinde yani uygulama çeşitliliği e, açısından efendim farklı bir görüşle karşılaştığınızda hemen reddedici olmayın. Şimdi bakın bu e, şey... Bir konudaki tartışmalardan bahsediyor. Şimdi konuyu söylemeyeyim, dersimiz fıkıh değil. E, oradan da başka yerlere gitmeyelim. E, fakat bu tartışılan konu tarih boyunca tartışılmış. Yani hep tartışılmış. Bir türlü ittifak edilmemiş. O konuda e, mezhepler arasında, aynı mezhepteki müçtehitler arasında, müftiler arasında hep görüş farklılığı olmuş. Hatta Katip de diyor ki, yani aynı coğrafyada Farklı yerlerdeki müftüler farklı fetva'lar bile vermişler aynı zaman diliminde. Dolayısıyla bu tamamen ihtilaflı bir konu. Şimdi diyor ki böyle bir durumda ancak diyor ahmaklar sıkı sıkıya taraf tutup karşı tarafı reddeder diyor. Çünkü bu çözülebilecek bir mesele değildir. Yani bugüne kadar nice müçtehitler, nice müftiler, nice fukaha geçmiş bu konuyu tartışmışlar ve çözememişler sen mi çözeceksin diyor. İşte arkadaşlar böyle bakmak lazım. Şimdi biz böyle faziletleri okuyoruz. İşte mesela bakın İba, namaz bahsinde Gazali'de neler neler okuduk değil mi? Yani e, huşuyu okuyoruz, takvayı okuyoruz, kalbin ihlasını. Yani birine bakıyorsun mesela ya hiç bu namaz, namaz mı yani bunun kıldığı namaz mı dediğin kişi yarın şehit oluyor yani veya Efendimizin sahabesinden var öyle hiç namaz kılmadan şehit olan diyeceksiniz ki nasıl namaz kılmadan şehit oluyor yani Müslüman olmuş tam o sırada Uhud savaşı sanırım var Efendim diyor ki gelmiş savaş meydanına Müslüman olmak için Peygamberimize aramış demişler ki Uhud'da gitmiş Uhud'a peygamberimizin huzuruna çıkmış sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmuş Şimdi ne yapmam lazım demiş. E şimdi biz savaşıyoruz demiş peygamberimiz. Tamam demiş onlar, ben de sizinleyim demiş. Girmiş ve şehit olmuş yani. Bir vakit bile namaz kılmamış daha. Hiçbir ameli yok. Başka bir ameli yok yani. Onun için e, şimdi o yani... E, biz bilmeyiz kimin şehit olduğunu Allah katında onu da söyleyelim. Herkes niyetlerine göre haşr olacak. Aynı orduya katılan insanlar farklı farklı niyetlerde olabilirler. O yüzden az önce niyetlerinde bir hata varsa onları da sen affediver ya Rabbi diye dua ettim. Efendim, ee, bilemeyiz kimin şehit olduğunu gerçekten Allah katında ama biz gördüğümüzü söylüyoruz. Zahire bakarak söylüyoruz yani. Şimdi o şehit olan insanları ve bizim hepimizin arkalarından gözyaşı döktüğümüz o katliama uğramış insanları günlük hayatta görseydik belki de bu ne biçim Müslüman ya diyecektik değil mi? Yani o bakımdan arkadaşlar her adam, her tip adam bu ümmetin adamıdır yani. Keşke herkes olduğundan daha iyi olsa. Ama ben hadiseye şöyle bakıyorum yani bu tarzı beğenmeyebilirsiniz, bu tarzı, e, doğru bulmayabilirsiniz. Ona da saygı duyuyorum. Ama herkesin bir tarzı var. Bu da benim üslubum. Arkadaşlar ben şöyle bakıyorum. Diyorum ki eğer herkes Allah katında e, bildikleriyle yargılanacaksa belki de ben şu anda sizin işte benden çok çok eksik gördüğünüz birinden aslında daha eksiyim Allah katında. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani bildiklerimize kıyaslayacaksak yaptıklarımızı o zaman biz mi daha iyi durumdayız, onlar mı daha iyi durumda yani? Buradan tabi bilmeyelim sonucu çıkmaz. O ayrı bir tartışma. Neyse, çok uzattık. Biliyorsunuz kaldığımız yer, arkadaşlar, Cuma'nın fazileti bahsindeyiz. Burada çok güzel şeyler söylüyor Gazali, her yerde olduğu gibi. Hemen girelim efendim, konuya. Önce bir ayet-i kerime, e, Cuma suresinden 9. ayet-i kerimeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de en açık şekilde Cuma namazının geçtiği yer burasıdır. Ey iman edenler, Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı zikretmeye koşun. Fes'av ila zikrillahi ve verul Bey alışverişi. Diyor. E, şunu söyleyeyim, en azından bunu bilin arkadaşlar ama kafanıza takılırsa e, özel olarak daha detaylı araştırabilirsiniz. E, Cuma saatinde alışverişin haram olması e, sadece Cuma'nın o farz olan kısmında kısmına tekabül eder. Yani iki rekat farzı ve hutbesi sırasında. Yani bu da ne kadardır? İşte bir 10-15 dakika belki bilmiyorum ya. 15-20 dakika maksimum. Ee, yani bir saat boyunca veya iki saat boyunca değildir. Yani o farzın eda edileceği sırada alışveriş yapamazsınız. Kendisine cuma farz olan biriyle yapamazsınız. Ama mesela bir kadından alışveriş yapabilirsiniz veya bir gayrimüslimden alışveriş yapabilirsiniz. Yani kendisine cuma farz olmayanlar aralarında alışveriş yapabilirler. Ee, bir sakat bir özürlü birisinden bir, şey, bir alışveriş yapabilirsiniz gibi. Ee, ama o saate denk getirmemeye çalışmak lazım. Hatta e, bu bölümün sonunda göreceğiz inşallah. Bölümün sonunda diyor ki bugünü mümkün mertebe uhrevi işlere tahsis edin. Öyle çok dünya işleri yapmayın e, cuma gününde diyor. Onu da göreceğiz. Neden? İşte onu da anlatacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu da e, sünen sahiplerinin kitaplarında kaynaklarında geçmiş. Özürsüz olarak Cuma namazını üç defa peş peşe kılmayanın kalbinin üstüne Allah mühür basar diyor. Hani bunu böyle imansızdır, işte imanı gider falan diye yorumluyorlar. Öyle mümkün olduğu kadar öyle yorumlamayın arkadaşlar. Ee, bu itikadi konularda hüküm vermekten sizi bilhassa sakındırırım yani. Çünkü küfbirinin kafir olduğunu söylemek, dinden çıktığını söylemek o kadar ağır bir sorumluluktur ki aynen bedduada olduğu gibi küfür isnadı, isnat ettiğiniz kişiye gider. Eğer o kişi kafir değilse döner sahibine gelir. Yani sizin inancınızı bile zedeleyebilir. Bir mümine mümin değildir demek. Biz bu konuda hep tavsiye ediyorum. Ahmet Sayım kılavuzun iman küfür sınırı diye bir kitabı var doktora tezi ciddi bir kitaptır. İşte ehli sünnet bu konuda ne diyor muhtezle ne diyor. Işte diğer mezhepler nasıl yaklaşıyor bu konuya. E, hepsini sayıyor zikrediyor e, ve orada geçen bir ölçü var. O ölçüyü ben geçen sene bir meseleye e, Karıştım bir şekilde efendim ve e, orada duru, söylediğim bir sözü teyit etmek üzere tekrar araştırdım bu konuyu e, dinişleri yüksek kuruldan hocalarımızı arayıp sordum vesaire arkadaşlar bizim kuralımız şudur ehli sünnet olarak bir insanda imana dair yüz tane alamet varsa bu alametlerden bir tanesi İmana delalet ediyor, o insanın mümin olduğunu gösteriyor, geri kalan 99 tanesi kafir olduğunu gösteriyorsa, yani küfür alameti ise görünen halleri, fakat bir tane mümin alameti varsa biz onun mümin olduğuna hükmederiz. Ne zaman kendisi açık, kesin, başka türlü yorumlanamaz bir şekilde ben Müslüman değilim demedikçe, yani işte şöyle yaptı, dinden çıktı, böyle yaptı, kafir oldu ama kendisi ben kafirim demiyor. Bir de işte cenazeye katılmış, namaz kılmış. İşte şurada da biz Müslümanlar elhamdülillah işte şöyleyiz falan demiş. Yani yani mümin olduğuna dair alametler var. Bir de çok sevdiğim bir yaklaşım var bizim geçmişimizin, büyüklerimizin yaklaşımı. O da şu arkadaşlar. Bir tanıdığınızda... İman alameti göremiyorsanız iman alameti ihtas etmeye çalışırlarmış. Yani ne yapıyor mesela? Israrla komşusunu cuma namazına veya bayram namazına davet ediyor. Israrla. Niye? istiyor ki yani ben onu bir kere olsun camide görebileyim. Bir kere olsun onun namaz kıldığını göreyim, böylece onun mümin olduğuna hükmetmek için elimde bir şey olsun, bir gerekçe olsun. Yarın bir gün cenazesi olur, bir şey olur, ben katılmak durumunda kalırım. Mü'mindi bu adam, namaz kılarken gördüm diyebileyim diye. E, bugünkü bazı yaklaşımlar ise sizi tevzih ederim arkadaşlar, küfür alameti ihdas etmek üzere. Yani küfür araştırıyor. Böyle yaptı dinden çıktı, şöyle dedi burada bunu demek istedi, onu demek isteyen de şunu demek istediği için dinden çıkar şeklinde. Allah kursun. Yani özürsüz cuma namazını üç defa peş peşe kılmayanın kalbinin üstüne Allah mühür basar. Yani çok tehlikeli bir durumdadır. Çok tehlikeli bir durumdadır diye düşünüyoruz bunu. Bir başka rivayette Allah Resulü şu ifadeyi kullanmıştır. Özürsüz olarak Cuma'yı üç defa kılmayan İslam'ı arkasına atmış olur. Bak dinden çıkmış olur demiyor hiçbirinde. Veya işte kafir olur demiyor. Başka ağır ifadeler ama yani ne kadar sınıra yaklaştığını, ne kadar tehlikeli bir noktaya geldiğini söylüyor. Ve burada acizane kanaatim, yani ben muhaddis değilim, haddimi aşmayayım bu cümleyi de söyleyip geçeyim. Acizane kanaatim burada vurgulanmak istenen kişinin dinden çıkması değil, Cuma'nın kıymeti, Cuma namazının kıymeti vurgulanmak istiyor diye e, düşünüyorum arkadaşlar ve her birinde de özürsüz yere ifadesini de altını çizelim. Özürsüz yere üst üste üç defa. Hayatında üç defa değil. Özürsüz yere üst üste yani hayat gayet normal, her şey sıradan efendim e, ve özürsüz yere üç kere üst üste Cuma'ya gitmiyor. Bu insan artık hani İslam dairesinin en en dışına kadar gelmiş demektir yani. Öyle anlıyoruz hadis-i Yani şunu anlıyoruz. Cuma namazı terk edilecek en son şeylerden yani. Onu da terk ettiği zaman bir insan artık pamuk ipliğiyle bağlı yani. Her an öbür tarafa savrulabilir. Öyle bir e, uç nokta. Öyle anlıyoruz. Efendim e, bir de burada psikolojik olarak dikkatimi çeken bir şey daha var. E, bir... Bunun en baştan söylenmesi, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara bunu öğretiyor. Bakın üst üste üç defa özürsüz olarak Cuma'ya gitmezseniz durumunuz çok tehlikeye girer. Yani bilgi en baştan veriliyor. İkincisi üst üste olması ve mazeretsiz yeri olması. Yani bu e, pedagojik açıdan da bize çok önemli ipuçları veriyor. Yani işte ben seni... Diyelim ki bir iş ilişkisinde, mesela iş tanımında veya herhangi bir insan ilişkisinde. İşte ben sana iki defa mail atarım, bir defa da mesaj atarım. Bunlara dönmezsen bu işi başkasına veririm gibi. Anlatabildim mi? Yani önceden bilgi veriyor ve ihmalin, yani senin sürekli ihmalinin bizim tarafımızdan tolere edilmeyeceğini söylemiş oluyor. Allah tarafından o sürekli ihmalin e, bir mesaj verdiğini, karşı tarafa bir mesaj verdiğini söylemiş oluyor. Bu benim için bunu söylemek kolay değil. Gerçekten günlük hayatta sayısız örnekleriyle karşılaşıyoruz. Bazen biz de aynı hataları yapabiliyoruz arkadaşlar. Disiplinsiz, e, programsız efendim. E, yani birine söz vermenin ne demek olduğunu idrak etmeyen. Bir, bir işi üstlendiği zaman insanların o işi kendisinden beklediğini e, ve e, artık onu tekrar hatırlatmaya gerek kalmadan kendisinin yapması gerektiğini öğretmek var burada. İnşallah onlar da görülüyordur, anlaşılıyordur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müslimde geçen bir hadis-i şerifte, ''Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür.'' diyor. Adem aleyhisselam o günde yaratıldı. O günde cennete sokuldu, o günde yere indirildi, o günde tevbesi kabul edildi, o günde öldü, o günde kıyamet kopacak. O Allah katında artış günüdür. Melekler de yani bereket günü artış günü, melekler de gökte bu adla anarlar, o cennette Allah'a bakılacak gündür. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Ee, yani böyle hayırlı bir gün. işte cuma gününün faziletinin, bereketinin Allah katındaki değerinin anlatıldığı bir yerde. Ama ölüm var. Cennetten çıkarılma var. Yani Hazreti Adem o gün cennetten yeryüzüne indirilmiş. O gün ölmüş. Ee, ne anlıyorsunuz bundan? Arkadaşlar. Acizane kanaatim. Bunların da hayırlı olduğunu düşünüyorum ben. Yani... Ee, size nahoş gelen bir şeyin Allah katındaki sonucunu bilmediğimiz için onun bize nahoş geldiğini dolayısıyla e, onlarda da bir problem olmadığını acizane yani onu çağrıştırıyor. Evet, biliyorsunuz Gazali'nin usulünü arkadaşlar bir konuyu anlatacağı zaman önce ayet-i kerimelerde, sonra hadis-i şeriflerde, daha sonra da e, sahabe sözleri varsa onlardan ve e, sufilerin sözlerinden alıntılar yaparak, tabiunun, sufinin, söz, sufilerin sözlerinden alıntılar yaparak konunun faziletini tamamlıyor. Burada da e, iki alıntı daha var. Rabb diyor ki, aziz ve celil Allah şehirlerden Mekke'yi, Aylardan Ramazan'ı, günlerden Cuma'yı, gecelerden Kadir gecesini üstün kılmıştır. Şimdi burada müsaadenizle benim de bir bu konuda bir, özellikle vaktin, bazı vakitlerin faziletli oluşuna dair bir teorim var. Ee, Cenab-ı Hak hepsinin kıymetini bildirsin bize. Ee, i̇ş teoride kalırsa bize çok faydası olacağını düşünmüyorum ama Allah büyüktür inşallah onu fiiliyata da kendi hoşnut kalacağı şekilde geçirmeyi bizlere nasip eder. Ee, şimdi ben bu bazı zamanların daha kutsal, daha değerli olması ile ilgili şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bir yıl içerisinde Ramazan ayı değerli, değil mi? En değerli vakit yani aylar içerisinde Ramazan. Ee, bir de bir yıl içerisinde iki on gece var, bilhassa. Yani bu yıl içerisinde geçen kutsal vakitler, Kur'an ve sünnette adı geçen kutsal vakitler 2-10 geceye yemin ediliyor. Ve onların değerlerinden bahsediliyor e, ayet ve hadislerde. Efendim bunlar da Ramazan'ın son 10 günü. Biri zaten Ramazan'a denk geliyor. Birisi de Zilhicce'nin ilk 10 günü. Yani Kurban Bayramı'ndan önceki 10 gün. Arkadaşlar. Efendim e, ha, e, Ramazan içerisinde mesela o ay içerisinde işte son 10 günü mesela, Ramazan'ın son 10 günü bilhassa. E, ve bir hafta içerisinde Cuma günü arkadaşlar, bir gün içerisinde de seher vakti daha kıymetli olduğu öne çıkarılmış. Yani bunlara daha büyük bir değer atfedilmiş. Bu saatte yapılan dualara, bu vakitlerde yapılan ibadetlere, hayır hasenata daha büyük bir değer atfedilmiş. Yani şöyle düşünün, e, belki içinizde vardır böyle bazı indirimleri, bazı işte bonuslu günleri takip edenler var işte şu gün işte şu markette şu ürün şu şu kadar ucuz olacak mesela ben de bu şekilde kitap e, kampanyalarını bazen takip ediyorum e, işte bu hafta şu yayın evinin bütün kitapları %50 indirimli falan değil mi onu takip ediyoruz yani a güzelmiş diyoruz gerçi geçen de öyle bir e, dönemde kitap alacak oldum bir baktım arkadaşlar şöyle yani normal, normalde işte 20-25 lira olacak bir kitabın önce 50 lira yapmışlar sonra 25 lira yapmışlar. Tabi bu da e, bizi biraz aptal yerine koymak ama neyse. Yani e, gene de kampanya kampanyadır diyelim. Şimdi e, tabi Rabbimiz öyle yapmıyor arkadaşlar. Diyor ki işte seher vaktinde yapılan tevbe-i dua duayı, niyazı geri çevirme. Hatta meleklere diyor ki gidin bakın bakalım. Dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Tevbe eden yok mu? Tevbesini kabul edeyim diyor. Yani böyle hani kapıları açıyorum. Kim ne isterse dediği vakit yani seher vakti. İşte bir hafta içinde Cuma günü, bir yıl içinde Ramazan-ı Şerif, böyle. Bunları ben şöyle değerlendiriyorum arkadaşlar. Bir, bir insanın her an aynı titizlik ve dikkatle, aynı ihlas ve e, özenle ibadet yapması, dua etmesi, zikretmesi, aynı devamlılıkta, aynı motivasyonla bunu sürdürebilmesi çok zor. Vardır böyleleri ama çok zor arkadaşlar, sıradan insan için. Böylece ne yapıyor Cenab-ı Hak arkadaşlar? Bizim o gafletlerimizi, gaflet böyle yayılıyor yayılıyor, kendimize geliyoruz. Ay bugün cuma diyoruz, bir, bir keyif suresi okuyup diyoruz mesela. Bir Yasin okuyayım, bugün cuma diyoruz. Veya şu cuma saatinde bir tesbih salavat getireyim diyoruz mesela. Niye bir, bizim için bir uyarıcı vakit o vakit? İşte eğer uyanık kalmayı becerebiliyorsak erken kalkmayı ki en büyük meziyetlerden biri olduğunu düşünüyorum. Dünyevi ve uhrevi bütün başarıların temelinde yatan sebeplerden biri bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Erken kalkmanın. Efendim erken kalkan biriysek şu seher vaktinde bari bir tevbe istiğfar edeyim diyoruz. Bir işte seyir bir istiğfar Ya yani Bunlar dakika bile sürmeyecek şeyler yani bazıları. Yani o vakitler, o bereketli vakitler bize böyle bir ikaz sağlıyor. Hatta ben bunu şeye benzetirim, ee, eskiden harmanlar, öküzlerle alınırken ben köyde yaşamadım, şehirde doğdum büyüdüm ama çok köye götürdü babam bizi. İyi ki de öyle yapmış, efendim köydeki hayatı da biliyorum yani epey bir. Harmanlar öküzlerle alınırken öküz bütün gün böyle harmanda dönmek istemez kafası kızar yani ondan sonra ekinlere doğru böyle yolunu doğrultmak ister yani harmandan çıkıp bahçeye doğru veya ekinlere doğru girmek ister. Onu engellemek için yani o dönmesini sağlamak için onu dürten bir çubuk vardır harmanın düvenin üzerinde oturan kişinin elinde bizim oralarda ona mudul derler. Ee, hayvanı dürter onunla. Ben işte bu bereketli günlerin böyle bir dürten bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Cenab-ı Hak bizi dürtüyor. Bak bir cuma daha geldi. Bak bir seher vakti daha geçti. Bak bir yıl geçti Ramazan geldi. Bak bir yıl geçti Ziliyice'nin ilk 10 günü geldi. Bugünlerin kıymetini bil. Hadi biraz puan topla. Hadi biraz günah affettir. Bak e, her zaman yapamıyorsun ama şu 10 günde yapabilirsin. Şu işte e, cuma saatinde yapabilirsin. Hani bir saati orada ayırabilirsin gibi. Böyle bir e, bizim e, dikkatimizi çeken, bizi e, kendimize getiren, bizi istikamete sokan,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 Aynen o harmandaki gibi istikamete sokan hatırlatıcılar olduğunu düşünüyorum bu mübarek vakitlerin. Aynı zamanda da çok fazla artı verildiği için bu vakitlerde yani başka zaman yapacağınız bir istiğfardan çok daha değerli olduğu için seher vaktinde yaptığınız istiğfar ne oluyor işte? Diyelim ki son 24 saatte Allah korusun işte 25 tane eksi yapmışsınız. Sadece 5 tane artınız var ama eğer o seher vaktinde bir istiğfar ederseniz eksiler siliniyor mesela ne oldu 5 artı 5 artınız oluyor Yani bu kadar matematiksel değildir Allah katındaki işler ama hani ben anlayalım diye söylüyorum ve böyle bir rivayet aktarıyor. Kuşlar ve haşeratlar dahi cuma günü birbirleriyle karşılaştıklarında selamlaşırlar diyor kaynak vermeden e, İmam Gazali. Daha sonra arkadaşlar cuma namazının şartlarını anlatıyor. Ben bunları anlatmayacağım. Çünkü e, dediğim gibi biz burada bir ilmihal dersi yapmıyoruz. Bir, ikincisi de İmam şafi şey, İmam Gazali Şafii olduğu için e, efendim fıkhi konuları oradan okumak bizim daha fazla kafamızı karıştırabilir. Cuma Cuma'nın edepleri bahsine geçtik. Yani teamir sırasına göre yani e, bir sırayla Cuma günü hangi edeplere riayet edilmesi gerektiğini söylüyor. E, bunların büyük bazıları, büyük kısım demeyelim bazıları erkekler için arkadaşlar. Ama e, Cuma'nın fazileti, Cuma'nın değeri bizler için de e, aynı şekilde bizler için de söz konusudur. Sadece Cuma namazı farz değildir kadınlara. Ama Peygamberimiz döneminde, daha sonraki dönemlerde, hatta İslam dünyasının her yerinde neredeyse, yani bilebildiğim kadarıyla, işte umreye gidenler bilirler, cuma namazları ve bayram na kadınlar da katılırlar arkadaşlar. Cenaze namazlarına eğer o anda mescittelerse kadınlar da katılırlar. Zannediyorum bu sadece Osmanlı coğrafyasına mahsus, kadınlar böyle biraz camilerden, Uzak kalmışlar arkadaşlar. Bu benim için gerçekten çok böyle kafama takılan bir menzudur. Biraz da korkuyorum bu konuyu çok kurcalamaktan çünkü gerçekten çok şiddetli mukavemetle karşılaştığımız bir konulardan. Bir tanesi işte katip Çelebi diyor ya yani çok böyle insanların çok. Yerleşmiş bir şeyle çok uğraşmayın diyor, çok fazla uğraşmayın diyor. Ama biz söyleyelim, çok fazla uğraşmayalım gene. Kimseyle takışmayalım. Ama söyleyelim, bilinsin arkadaşlar. E, şimdilerde yeni yeni artık Cuma namazlarında bazı camilerde kadınlar için de yer ayrılıyor e, ve İslam. Yani şöyle düşünürüm, şuna üzülürüm. E, bütün İslam dünyasını düşünün arkadaşlar. Kaç tane insana dini eğitimi almak nasip? Yani kaç insan sistematik bir şekilde din eğitimi alabiliyor? Cumaya gitmek ne demek biliyor musunuz? Her cumada bir ayet bir hadis duysa bir insan senede 52 ayet 52 hadis eder. Ve kadınları bundan mahrum bıraktığınızda, yani cuma bir eğitimdir arkadaşlar, sadece bir ibadet değildir. Her cumada bir konu anlatılsa 10 dakika, tamam 10 dakika olsun. Haftada 10 dakikalık bir din eğitimi aldığınızı düşünün yani. Senede 52 çarpı 10 dakika yani 520 dakikalık bir eğitim almış oluyorsunuz ve bunun 10 sene 20 sene çarpın yani. Tabii ki bazı konular tekrarlandıkça yerleşecek. Orada tanıştığınız insanlar, orada bulunduğunuz çevreyi düşünün. Müslümanlar görüyorsunuz başka insanları. Bu inanılmaz bir eğitimdir arkadaşlar. Ve kadınları bunlardan mahrum, bundan mahrum bıraktığınızda kadınlar ne yaptılar bizim ülkemizde, ne yapıyorlar hali arkadaşlar? Cuma saatlerinde mahallede kimin sesi güzelse onu hoca yapıyorlar içlerinden. Ve inanılmaz bit'at ve hurafelerin ve yanlışların anlatıldığı, Kur'an-ı Kerim'in bile çoğu yerde içler acısı bir şekilde yanlış, yalan yanlış okunduğu Cuma toplantıları yapıyorlar. Niye? Çünkü Cuma namazından dışarıda bıraktığın için oldu Evet, ben ee... Efendimiz'in döneminde kadınların cuma ve bayram namazlarına hatta beş vakit namaza gittiğine dair arkadaşlar sayısız rivayet var. Merak edenler Huriye Martı Hoca'nın Peygamber Mescidi'nde kadınları anlatan bir yazısı var. Son Peygamber infoda yayınlandı. Ona bakabilirler. Ve e, İslam dünyasında e, yani işte az önce seyahat edin dedim ya arkadaşlar seyahat etmediğimiz zaman e, bütün dünya bizim gibi zannediyoruz. Yani küçük bir muhitte yaşıyoruz biz. Bir işte İstanbul'un bir ilçesinde yaşıyoruz. ve zannediyoruz ki bütün dünya bizim gibi ve bizim yaptığımız tek doğru yani. Tek doğru zannediyoruz. Onun için mesela ben seneler önce bir cuma namazına gitmiştim Avrupa'da bir e, başkentte. Büyük bir cami. E, cuma namazı kılıyoruz dediler. Gelir, gel, gidelim mi dediler. Tabii dedim ne demek gidelim. O zaman ama buralarda hiç e, cuma namazına kadınlar gitmiyorlar. Çok istisnai böyle. Ondan sonra e, gittik. E, ve e, 50-60 kadar kadın vardı arkadaşlar. Cuma namazında e, hutbe. Cuma hutbesi hem Fransızca hem Arapça olarak okundu ve çıkışta basılı olarak dağıtıldı bütün katılımcılara. Yani fotokopi çekmişler bir fotokopi kağıdıyla. Bütün katılımcılara, Cuma'ya gelen herkese yani cemaate dağıtıldı Cuma hutbesi. Nasıl bir eğitim olduğunu düşündüm bunun yani. Bunun her hafta tekrarlandığını düşünün. Müthiş bir şey, ya. basit bir şey değil arkadaşlar. Şimdi Cuma'nın edepleri. Bir defa diyor birinci madde bir. Perşembeden hazırlanacaksın Cuma'ya diyor. Mükellef kişi Perşembe günden itibaren Cuma namazına hazırlanmaya başlamalıdır. Nasıl? Nasıl yani? Nasıl bir hazırlık? Himmetini, himmet arkadaşlar odaklanma demek. Bütün dikkatini, bütün odağını Cuma namazına yönetmeli. Faziletini karşılamaya amade olmalıdır. Yani şöyle düşünün. işte size dediler ki önümüzdeki 24 saat içinde mesela böyle var. Bazı radyo programları bazı e, radyolar bunu yapıyorlar. İşte diyorlar ki bu programımızın içinde e, geçen işte e, sözlerden size iki tanesini soracağız ve bilene şöyle bir hediyemiz var. Mesela böyle o zaman daha dikkatli. Eğer o hediyeyi kazanmak istiyorsan daha dikkatli programı dinliyorsun. Zaten onların amacı da o. Bunun gibi düşünün. Yani size şimdi bu Perşembe günü akşam namazından sonra giriyor Cuma. Biliyorsunuz. Iki, Cuma günü ikindiye kadar. ikinci çıkana kadar. Kadar. Perşembe akşam namazından itibaren her an dualar kabul edilebilir, her an eşref saati cuma içerisindeki gizli olan o saate rastlayabilirsin, tevben kabul edilebilir, çok büyük sevaplar kazanabilirsin, yani bir şeye girdin, bir bereket vaktine girdin. Kaçırmaman lazım yani. E ne yapacağım ben hiçbir işimi gücümü yapmayacak mıyım? Tabii ki yapacaksın ama el karda gönül yarda olacak. Yani daha dikkatli olacaksın başka zamanlara nazara. Daha fazla ee, zikredebilirsin, daha fazla dua edebilirsin. E işini gücünü yaparken de. Bunun için diyor, perşembe günü ikindi namazından sonra dua, istiğfar ve tesbihat okumakla meşgul olmalıdır. Çünkü bu an, cuma gününde meçhul bırakılan ve zamanı açıkça belirtilmeyen duaların kabul edildiği o önemli saatle karşılaştırılır. Yani olabilir. Cuma günü giyeceği elbiselerini perşembe günü yıkayıp tertemiz yap, cuma günü yeni bir şey giymek, güzel bir şey giymek sünnettir arkadaşlar. Yanında yoksa cuma günü sürünmek üzere güzel kokusunu hazırlamalıdır. Diyor. Bu güzel koku meselesi de e, üzerinde durmamız düşünmemiz gereken bir konu arkadaşlar. E, kadınlar biliyorsunuz dışarıda çok baskın yani arkasında iz bırakan kokular süremez bizim dinimize göre e, ama özellikle yani bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Kötü kokan yere de melekler gelmez arkadaşlar. E, yani e, evinizde eee ibadet ederken, Kur'an okurken, ders yaparken güzel koku en azından kendi üzerinize sürmeseniz bile yanınızda bulundurmanız, bir pamuğa damlatarak, tabii bunların doğal kokular olmalarını olmasını tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar kokular metafizik dünya ile çok yakından ilişkilidir. Kokuyla kokularla melekler arasındaki ilişkilerle ilgili hadis var bakın. Dolayısıyla diğerlerini biz bilmiyoruz. Bu nedenle koku, koku, bulunduğunuz ortamdaki kokuların gerçekten sizin zihninizde, kalbinizde düşünemeyeceğiniz kapılar açabileceğini, düşünemeyeceğiniz izler bırakabileceğini hatırlatmak isterim. Bu konuyu bilenlerden dinlersiniz. Yani cuma günü süreceği koku yoksa evde onu hazırlamalıdır diyor perşembeden kokusu yoksa yani kokusuz girmesi cuma namazına cuma gününe diyor. Ee, cuma namazına erken gitmek için işlerini ayırıp ayarla, ayarlamalı, kalbini meşgalelerden sıyırmalıdır. Cuma gecesine, cuma gecesi ne zamandır arkadaşlar? Perşembe akşam namazından sonra cuma sabah namazına kadar. Yani o akşamdan sabaha kadar olan gece cuma gecesidir. Cuma gecesini namaz kılmak ve Kur'an hatmetmekle ihya etmelidir. Bu gecenin fazileti pek büyüktür. Cuma'nın fazı Milleti bu geceye dayanır. Selef dediğimiz ilk devir Müslümanlarından biri şöyle der. Buraya şimdi biraz dikkat edin arkadaşlar. Bugün bir 5-10 dakika erken bırakacağım. Onu şimdiden haber vermiş olayım. Son dakikalarımız yani. Cuma'dan en çok nasip alanlar seleften biri. İlk devir Müslümanları daha doğrusu bir kişi değil. Cuma'dan en çok nasip alanlar Cuma'yı dünden bekleyen hazırlığını dünden yapanlardır. Şimdi bunu rasyonel olarak da anlayabiliyoruz değil mi arkadaşlar? Yani şöyle düşünün. işte bilinçli bir şekilde bugün ihya okuma dersimiz var. Ben işte yemeğimi erken yapayım, işlerimi ayarlayayım, bugün biz ihya okuyacağız diye sabah kalktığında o bilinçte olan insanla aa tüh buçuk olmuş ihya dersi de başlamıştır şimdi diyen arasında çok büyük fark var değil mi arkadaşlar? Ne açıdan? Derse verdiği değer açısından değil. Zihninin onu öğrenmeye açık olması açısından. İşte burada da kalbinin o bereketleri toplamaya ruhunun o bereketleri toplamaya hazır olması açısından buna hazır bulunmak diyoruz. Yani bütün alıcılarını Açmış oluyor. Niye? Çünkü daha akşamdan yarın cuma diyor, ona göre hazırlanıyor, giyeceğini hazırlıyor, temiz elbiselerini, kokularını hazırlıyor, her neyse. En az pay alanlar, cumadan en az pay alanlar da sabah kalktığında bugün günlerden ne diye soranlardır diyor. Yani hiç bir geceyi kaybetmiş, geceyi kaybetmiş, cuma gecesi olduğunu farkında bile değil yani. Demek ki e, Cuma'nın edetlerinden birincisi perşembe gününden hazırlanmak. Onu anlattı şimdi bize. İkincisi Cuma günü için boy abdesti almak. Gusül abdesti almak da müstehaptır. E, efendim bunu Peygamber Efendimiz herkese tavsiye ediyor. Farz değil ama müstehaptır. Üçüncüsü süslenmek. Cuma günü biraz daha özen göstermek diyeceklerimize Bu da üç şeyle gerçekleşir diyor. E, giysin. Vücut temizliğin ve güzel koku. Ee, güzel kokudan Bahsederken diyor ki, bir e, rivayet aktarıyor bize. Hemen kaynağına bakayım. Ebu Davud Tirmizi ve Neseyi'den e, aktarıyor. Erkekler için en uygun, en güzel koku, kokusu duyulan rengi görünmeyen. Yani erkeklerin renkli güzellik malzemeleri kullanmalarını, renk bırakan koku sürmelerini e, istemiyor Peygamberimiz. En uygun güzel koku, erkekler için en uygun tuvalet malzemesi diyelim. Yani güzellik malzemesi, kokusu olan Rengi olmayan. Kadınlar için en uygun koku da rengi görünen ama kokusu duyulmayan kokudur diyor. Efendim bu kadınların e, süslenmesiyle ilgili hiç ben o konuya girmeyeyim. Arkadaşlar her şey bazen düşündüğümüz gibi bizim zannettiğimiz gibi olmayabiliyor kitaplardaki yazanlar. Biz bazen e, Allah'ın e, nasıl diyelim? Yani Allah ve Resulünden daha katı olabiliyoruz. Hani geçen de size anlattım ya, Efendimiz ama bak Peygamberimiz izin vermiş dedikleri zaman bir teyzemiz ama o da öyle demeyecekti, biraz takva olacaktı demiş. Onun gibi olabiliyoruz bazen. Elbiseler içerisinde ise en beğenilen, en beğenilen giysiler beyaz giysilerdir. Çünkü Allah Teala'nın en çok hoşlandığı elbiseler beyaz elbiselerdir. Bunların kaynağı yok yani Gazali söylüyor. Dikkat çekici renkli giysiler giyilmemelidir. Siyah giysiler ne sünnet ne de bir fazilettir. Tam tersine bazıları siyah giysilere ilgi işi çirkin görmüş. Peygamberden sonra ortaya çıkmış bir gösterişine siyahlara ilgi gösterilişini çirkin görmüş. Abbasiler döneminde siyah ee, arkadaşlar bir alem olmuş yani Her, siyah sarıklar, siyah bayraklar onların bayrağı ee, peygamberden sonra ortaya çıkmış bir bid'at olarak değerlendirmişlerdir. Yani peygamberimizin tercihi e, beyaz giymektir. Cuma günü camiye erken gitmek. Ee, müstehaptır arkadaşlar. Biraz da böyle daha uzaktaki bir camiye gitmek, daha merkezi bir camiye gitmek müstehaptır. Ee, e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur diyor. Buhari ve Müslim'de geçiyor hadis-i şerif. Cuma günü cünüplükten temizlenme guslu gibi boy abdesti alıp ardından o günün ilk saatinde Cuma namazına giden, ilk saatinde dediği yani daha camiye e, insanlar yeni yeni giderken Cuma namazına giden sanki bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. İkinci saatte giden bir sığır kurban etmiş gibi olur. Üçüncü saatte giden boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi sayılır. Dördüncü saatte giden tıpkı bir tavuk hediye etmiş gibi sayılır. Beşinci saatte giden de bir yumurta tasadduk etmiş gibi sayılır. İmam minbere çıktığında amellerin yazıldığı sayfalar dürülür, kalemler kaldırılır. Melekler hutbeyi dinlemek üzere minberde toplanır. Artık bundan sonra gelen sadece namazın hakkını yerine getirmek için gelir. Bu faziletten kendisine zerrece bir şey verilmez. Yani demek ki cuma günü namaza ne kadar erken gidersen o kadar büyük miktarda tasadruk etmiş gibi sevap kazanırsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor bir başka hadis-i şerifte. Üç şey var ki insanlar bunlardaki meziyetleri bilseler onları elde etmek için develer gibi yarışırlardı diyor. Bunlar ezan okumak, namazı birinci safta kılmak, cumaya erkenden gitmek. Bu ezan okumakla da ilgili yalnız hani böyle mahir olmak yani, hakkını vermek, onu da söyleyeyim, insanları nefret ettirecek şekilde ben ezan okuyacağım, bunun sevabını kazanacağım diye e, konuşurken daha nefesi yetmeyen hacı amcaların ezan okuması bazen çok itici olabiliyor. Veya çok küçük çocukların, yani bir eğitim almamış çocuklara ezan okutturmak çok itici olabiliyor. Allah Resulü buyuruyor ki, melekler cuma günü normal vaktinde camiye gelmeyen bir zatı, Göremeyince camiye gelen olacak bu. İşte bakın, yani görüyor musunuz arkadaşlar? Tercüme şeysi. Kendisini aramaya koyulur ve birbiri tercüme hatasıyla, affedersiniz, baskı hatası. Yani baskıyı gözden geçirmiyorlar arkadaşlar. Bakın biz başka yayın evlerinde, yani hangi yayınevi olursa olsun benim bir yayın eviyle alıp veremediğim yok. Hiçbir ilişkim de yok. Arkadaşlar bu seküler yayın evlerinden yazılmış romanları, kitapları, akademik metinleri alıp okuyoruz. Bütün kitap boyunca ya bir tane hata var ya iki tane. Ya da hiç yok. Bizim kitaplarımızı alıp okuyoruz. Hem de manayı bozacak şekilde her sayfada bir hata var. Her sayfada. Böyle olmaz arkadaşlar ya. Böyle yaparsak bizim işlerimiz yani böyle olursa ee, valla Allah bu din doğru olduğu için, bu dinin kendisi hak olduğu için yardım ediyor. Yani biz hak ettiğimiz için değil diye düşünüyorum. Kendisini aramı yani her zaman normal vaktinde camiye gelen Hırsat'ın gelmediğini görünce, bakın hep düzeltmem gerekiyor. Kendisini aramaya koyulur ve birbirlerine falana ne oldu, neden gecikti diye sorarlar. Ardından kim soruyor? Melekler. Yani melekler camiye geliyorlar. Her zaman gelen birinin o gün Cuma'ya gelemediğini, erken gelen birinin o gün erken gelemediğini görünce birbirlerine ne, bu zat nerede, niçin gecikti diye sorarlar. Ve ardından Ya Rabbi eğer kendisini fakirlik geciktirdiyse ona imkan ver. Hastalık geciktirdiyse şifa bahşet. Bir meşkale geciktirdiyse ona imkan, e, sana ibadet etmesi için işini gör. Oyun ve Eğlence geciktirdiyse kalbini sana yönelt diye ona dua ederler diyor. Yani demek ki biz de arkadaşlar, ben bunu bizim için de sünnet olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl? Biz de her zaman mesela bir arkadaşımızı doğru bir işte güzel bir amelde hep görüyorsak, sonra bir gün göremediğimizde onu veya bir müddet, Göremediğimizde onu reddetmek, ona kızmak, ona sitem etmek yerine ona böyle meleklerin dua ettiği gibi dua etmek gerektiğini düşünüyorum. Efendim beşincisi camiye girerken cemaat omuzlarına basarak öne geçmemeye çalışmak. Eğer ön safta boşluk bırakmışlarsa o zaman diyor onları yararak öne geçebilirsin. Çünkü arka saflarda bulunanlar boşlukları doldurmamakla haklarını kaybetmiş olurlar diyor. Namaz kılanların önünden geçmemek ve kendi bir seccade kadar yerden yani önünden geçmemek ve kendi önünden geçilmemesi için önlem almak. Namazı birinci safta kılmaya özen göstermek. tabii bunun da şartları var cemaatle namaz kılanlarda. Hele hele imamın arkasında namaz kılan kişinin imama herhangi bir şey olduğunda o namazı kendisi kıldıracak kadar e, bilgisi olması gerekir. İmamın yerine geçebilecek kadar. İmam hutbeye çıktığında artık namaz kılınmaz. Nafile namazlarını kesmeli. Müezzin, ezan cümlelerini müezzinin söylediği ezan cümlelerini tekrar edip hutbeyi dinlemez dinlemelidir. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyuruyor. İmam hutbeyi okurken yanındaki arkadaşına sesini çıkarma. Sus diyen bir kimse lav yapmıştır. Yani konuşana sus demek bile burada günahtır. Boşuna konuşmuş sayılır. İmam hutbe okurken lav yapanı Cuması yok demektir diyor. Ebu Zer'in rivayet ettiği bir hadise göre bir keresinde peygamber hutbe okurken Ebu Zer, Ubey bin Kaba bu sure ne zaman indi diye sorar. Ubey Ebu Zer'e susmasını işaret eder. Resulullah hutbeden indikten sonra da Ubey Ebu Zer'e git senin cuman batıldır der. Yani bu kadar efendim üzerinde duruyorlardı. Cuma namazından sonra şu dua müstehaptır diyor. Benim çok hoşuma gitti e, bu dua arkadaşlar. Cuma günleri çok çok söylemeliyiz. Kitabınız var. şimdi bana bir sürü mesaj atıp hocam o duayı yazın bize falan demeyin. Nasıl yazayım ben size veya işte e, herhangi birinize yazayım. Efendim e, İhyaül Ümitt'inde Cuma'nın adabı bahsinde bulabilirsiniz. Allahumme ya gani ya hamid ya Mubdiu Ya Muaid, Ya Rahimu Ya Vedud. Cenabakın iki üç beş altı tane ismini zikrediyor. Allahümme, Ya Gani, Ya Hamid, Ya Mubdiu Ya Muaid, Ya Rahim Ya Vedud, ânini bîhâlalîke an haramîke ve bîfâzîke âmân silaak bini hâlalinle haramından. Fazlınla da senin dışındaki varlıklardan beni müstani kıl diye dua edeceksiniz diyor. Ve son olarak da ikindiye kadar mümkünse camiden ayrılmamayı tavsiye ediyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hak bildiklerimizle amel etmeyi nasip etsin. Bilmediklerimizi de öğrenmeyi nasip etsin inşallah.